Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva iklim hareketi için Maliye Bakanları Koalisyonu'nun toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre iklim krizini önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva iklim değişikliği, büyüme ve refaha yönelik derin bir tehdit. Makro açıdan kritik ifadesini kullandı. Georgieva makroekonomik politikaların İklim değişikliğine karşı mücadelenin merkezinde yer aldığını belirterek politik araçlarının COVID-19 krizini atlatmaya çalışırken bile 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu sağlayabileceğini kaydetti. Politikaların ekonomik büyümeyi, istihdamı ve gelir eşitliğini destekleyecek şekilde yürütülebileceğini aktaran George benzeri görülmemiş bir politika desteği olduğunu, krizin başından bu yana yaklaşık 12 trilyon dolarlık destek sağlandığını ve ülkelerin teşvikin yeşil yatırımlara yönelik olmasını sağlamaları gerektiğini vurguladı. Georgieva, toparlanmanın ilk 15 yılında yeşil altyapı hamlesinin küresel ekonomiyi ortalama %0,7 arttırabileceğine ve milyonlarca istihdam yaratabileceğine söyledi. Karbon fiyatlandırmasının bu stratejinin merkezinde olması gerektiğini altını çizen Georgieva, bu uygulamanın doğru yapılmasının kritik olduğunu aktardı. Dünya Bankası Başkanı David Malpass da ülkelerin artık daha yeşil, akıllı ve adil bir kalkınma yolunu seçme şansı olduğunu belirtti. Umalım bunlar sözlerde kalmasın, ülkeler harekete geçsin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de uzun yıllar Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise Eylül sıcaklığı 3,4 derece artarak 23,9 derece oldu. Bunun dışında geçtiğimiz ay Türkiye'nin 93 merkezinde sıcaklık ekstrem değerlere ulaşarak rekor kırıldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru kırılan yerlerse Yumurtalık, Boyabat, Osmaniye, Kozan ve İslahiye oldu. Eylül ayı dünya çapında da bugüne kadar ölçümlenen en sıcak Eylül ayı olarak kayda geçmişti. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre geçen ay Dünya üzerinde ortalamadan 0,63 santigrat derece daha sıcak kaydedildi. İklim krizi derinleşerek kendini hissettiriyor ülkemiz dedi. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vijit, sanal ortamda gerçekleştirilen Climate Vulnerable Forum etkinliğinde iklim değişikliğinin ön saflarında yer alan ülkeleri örnek olmaya çağırdı. Hasina etkinlikte ulusal katkı beyanları olarak bilinen arttırılmış iklim hedeflerini 31 Aralık 2020'ye kadar Birleşmiş Milletler'e sunmanın önemini vurguladı ve harekete geçme zamanı yarın değil bugün bizi hayatta tutan destek sistemlerini yok ediyoruz bu geri dönüşü olmayan bir yol dedi. Hasina Bangladeş'in bölgedeki iklim direncini arttırmak için geçtiğimiz ay başkenti Dakka'da küresel bir iklim adaptasyonu iklime uyum ofisi açtığını söyledi. Ülke her yıl Milyonlarca ağaç ve sele dayanıklı mahsulün dikilmesi de dahil olmak üzere iklime uyum programlarına gayri safi yıllık hasılasının %1'ini yani yaklaşık 2 milyar dolar harcıyor. Ban 2015 yılında ülkeler tarafından belirlenen NDC'lerin yani ulusal beyanların toplamının küresel ısınmada 2 ila 3 derece artışa yol açacağını ve bu nedenle güncellenmesi gerektiğini söyledi. Bangladeş'in başkenti Dhaka gibi şehirlerin 3 derecelik artışın yaşandığı bir dünyada var olamayacağını ekledi. Yok olacaklar. Bu gerçekleri bilerek ülkeler nasıl yüksek hedefli ulusal katkı beyanları vermezler. Türkiye daha Paris anlaşmasını onaylamadı bile. Bunu bile bile milletvekilleri ve cumhurbaşkanı hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam edebiliyor. Vicdan mı kalmadı ben doğrusu pek anlayamıyorum. Hatay'ın Belen ilçesinde 4 gün önce başlayan ardından da İskenderun ve Arsuz'un birçok noktasına yayılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kentte yanan alanların yakın zamanda maden ruhsat sahası için alındığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Arsuz'da krom madeni projesi için düzenlenecek çet toplantısı iptal edildi. Hatay Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yurttaşların tepkisi üzerine dün saat 11'de yapılması planlanan toplantının İptal edildiğini duyurdu. Türkiye Ormancılar Derneği kentteki yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Hatay'da geçen yıl çıkan 79 yangında 72 hektar ormanın kül olduğu, son yangında ise 1000 hektara yakın alanın yandığı aktarıldı. Aşırı sıcakların arttırıcı etkisini tabii ki göz ardı edemeyiz. Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde deniz anası istilası var. Daha önce görülmedik görüntülerde deniz suları adeta deniz anasıyla kaynıyor. Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümünden doçent doktor Deniz Şirin, küresel iklim değişikliği mevsimlerin sürelerini ve ortalama iklim verilerini çok etkiledi ve halen etkilemeye devam ediyor. Bulunduğumuz yıl dünyanın son 100 yılda yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetikliyor